Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son dört ayeti Medine'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîm Şunlar, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye, üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.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 Nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? İnne fî dâlike ne âyaten ve mâ kâne ektharhum mu'minîn. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ve inne rabbake lehuvel azîzurrahîm.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 فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. مِنَ Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin,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 bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz. Yuridu en yukhricakum min Büyü ile sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. ve ve fil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 فَأَلْقَوْ İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız dediler. فَأَلْقَا Derken Musa da değneğini yere attı. Biz de ne görsünler? O büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. <gülüyor> Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rabbül <gülüyor> alemine Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Kâle âmentüm lehû kâble en âdene lakum, innehû lekebîrukumul lezî sihra felesevfe teallemûn.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 وَإِنَّهُمْ <gülüyor> لَنَا Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. وَإِنَّا <gülüyor> لَجَمِيعٌ Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz diyordu. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ama neticede, biz onları, bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. ve Bu olay, böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere, İsrail oğullarını mirasçı yaptık.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 ''Kâle ''Hayır, asla'' dedi. ''Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.'' ila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 وَاَلْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ ثُمَّ Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَهْ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 وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ إِبْرَٰه۪يمِ Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlattı. قَالَ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Günün birinde o babasına ve halkına hitaben söyler misiniz siz neye ibadet ediyorsunuz dedi. قَالُوا نَعْبُدُ onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. قال Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda, veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? <gülüyor> Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. kuntum <gülüyor> ve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 اَلَّذ۪ي <Sessizlik> خَلَقَن۪ي <Sessizlik> O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren, وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّن۪ Hastalandığımda, O'dur bana şifa veren, O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. <gülüyor> büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum, Ulu Rabbim de yine O'dur. Rabbi hebli hukman ve alhiqni Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Ve Gelecek nesiller için de iyi inan bırakmayı Hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni yarabbi. وَاغْفِرْ <gülüyor> لِأَبِيٍّ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. la تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ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 ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Kâlu ve hum fîhâ yahtasimûn Tâllâhi in kunnâle fî zalâlim mubîn i̇dn bi rabbil âlemîn Ve mâ adallana illel mucrimûn Femâlenâ min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 Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? İnni lakum rasulun aminun ve bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da ''Bana itaat edin.'' ''Ve es'elukum min ecrin rabbil ''Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemindir. ''Fetteku ve atîûn.'' ''Kâlû enu'minu leke ve atteba'ke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 قَالُوا لَا اِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا Onlar, Nuh, bizi dinle, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. قَالَ <gülüyor> رَبِّ فَاَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Nuh, Ya Rabbi, dedi. halkın beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halaseyle Ya Rabbi. فَاَنْ <gülüyor> جَيْنَا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 Alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. <gülüyor> Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir.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 111 وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 113 أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون 114 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرسَلِينِ Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semut halkı da Resulleri yalancı saydı. اذ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ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 فَعَقَرُوهَا Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap,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 ''İnni lakum Resulun emin ''Fattakullaha ve atiyun ''Ve ma eselukum aleyhim min ejirin in ejriye illa ala rabbil alemin.'' Lut halkı da, elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki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 Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَ mursalin اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ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 فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür, üstümüze azab indir. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 Onu ruhul emin, uyaran nebilerden olman için, senin kalbine açık ve vazih bir Arapçayla indirmiştir. Bu Kur'an'a, elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmiştir. <gülüyor> İsrail oğullarından, bilginlerin onu bilmeleri,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 Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Ma'una anhum ma kanu yumttagun, wa ma ahlazna min qariyat illa lah munzirun, dikra wa ma kunna وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا Ne dersin, onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azak başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik.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 وَتَوَفْكَلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ أَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومِ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪يمِ اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يُّ الْعَل۪يمِ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاط۪يمِ Sen o aziz-u rahime, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan.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 Bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer. E lem fi kulli vadihim w ennahum yaquluna ma la yef'alun illa alladhina amanu wa amilussalihati wa zekrullaha